Çevre ve iklim kampanyalarıyla bitiriyoruz. Karbonsuz ulaşım alternatifleri için mücadeleler büyüyor. Bisikletçi ve iklim aktivisti olan Ramazan Akgül, İzmir'de karbonsuz ulaşım ağının yaygınlaşması için üniversitelerde bisiklet istasyonları açılsın talebiyle Change.org Taksim, Bisiklet kenti İzmir adresinde bir kampanya başlattı ve şu açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olan BİSİM yani İzmir Akıllı Bisiklet Kiralama istasyonları ve bisikletleri genelde sahil kenarında konumlandığı için ''Bisiklet bir ulaşım aracı değil, hobi amaçlı sahil gezintisinde kullanılacak bir araç olarak görülüyor. Bu bakış açısını kırmak ve bisikletin hem iklim hem de insan dostu karbonsuz bir ulaşım aracı olarak kullanımının yaygınlaşması için İzmir'de özellikle üniversitelere yakın konumlarda ve kampüslerin içinde bisim istasyonları açılsın istiyorum.'' diyor. Ulaşımda karbon emisyonlarının en aza indirilmesinin iklim kriziyle mücadelede hayati bir konu olduğunun altını çizen genç iklim aktivisti Türkiye'deki toplam emisyonların %16,1'inin ulaşım nedeniyle olduğunu bunun %93'ünün Karayolu taşımacılığından kaynaklandığını belirtiyor ve İzmir bisiklet istasyonları ile donatılsın. Bisiklet bir hobi aracı olmaktan çıksın ve hem insan hem de iklim dostu bir ulaşım aracı olarak İzmir'de yaygınlaşsın mesajını taşıyan kampanyası change.org/taksim bisiklet kenti İzmir adresinde. Bir tarafta giderek etkisini arttıran ve yıkıcı hale gelen iklim krizi Diğer tarafta ise insan faaliyetlerinin neden olduğu bu felaketlere karşı varlığını sürdürmeye çalışan dünya. Change.org Taksim Dünya Takımı adresinde başlatılan imza kampanyası herkesi iklim krizine karşı mücadele adına dünya takımına katılmaya davet ediyor. Türkiye aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi ama aynı zamanda da ne yazık ki atmosfere en çok karbon salan 14. ülke. Ayrıca dünyanın en önemli iklim zirvesinde yani COP27'ye günler kala hala yeni iklim hedefini açıklamış değil. Dünya ise aslında bize iki seçenek sunuyor. Ya yaklaşan felaketi görmezden geleceğiz ya da sorumluluk alıp dünya takımına katılacağız ve iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Kampanya Change.org Taksim dünya takımı adresinde. İstanbul'da bulunan Göktürk mahallesindeki Kemerköy sitesi golf sahasına yapılması planlanan emlak konut projesi başta Kemerköy sakinleri olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti. Change.org taksim Göktürk Yeşil Kalesi adresinde bir imza kampanyası başlatarak konuya ilişkin tepkisini ortaya koyan Nesin Dolay. 1980'li yıllardan bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan ve afet anında tüm Göktürk Mahallesi'nin afet toplanma alanı olarak belirlenmiş Kemerköy sitesi içindeki yeşil alanları korumaya çalışıyoruz dedi. Sözlerine şöyle devam etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet anında toplanılabilecek alan olarak gösterdiği bu alanları Nisan ayında rezerv yapı alanı ilan etti. Rezerv yapı alanı deprem riski altındaki alanlara alternatif oluşturmak için rezerve edilen alanlar. Bakanlık bu alanda betonlaşmanın yolunu açarken doğayı yeşili yok ederek Göktürk'ün tek deprem toplanma alanlarını olan hakkını da geri almaya çalışıyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir habere göre de Kemerköy sitesi sakini Sırma Ataç, İş makinelerinin yeşil alanı kazmaya başlamasından yaklaşık yarım saat sonra mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, buna çok sevindiklerini ancak 3 dakika duran iş makinelerinin yeniden çalıştırıldığını belirterek şunları söyledi. Bu gördüğünüz yeşil alanlarda bu şekilde inşaat yapılması tamamen hukuksuz. Bütün site sakinlerinin, göktürklülerin karşı koyma çabasına rağmen, Zorla girildi araziye. Vinçler çok hızlı bir şekilde yeşil alanı yok etmek için çukurlar kazdı. Üç gün sonra gittiğimizde burada yeşil göremeyeceğiz dedi kampanya. Change.org Taksim Göktürk Yeşil Kalsın adresinde devam ediyor. Çeşitli çalışmalar sonucunda havai fişek kullanımının hava kirliliğine bağlı halk sağlığını tehdit ettiği fiziksel yaralanmalara neden olduğu duyma ve görme rahatsızlıkları yarattığı artık belgelendi. Hatta bu çalışmalara göre havai fişekler sadece halk sağlığını değil aynı zamanda başta kuşlar olmak üzere pek çok hayvanın can güvenliğini ve sağlığını da tehdit ediyor. Bir anda başlayan havai fişekler kuşların yuvalarını aniden terk etmelerine neden oluyor ya da kuş yuvasındaki yavrular panikle yuvadan atlayabiliyor. Havai fişeklerin kullanımının sona erdirilmesi talebiyle Simurk Kuş Yuvası Derneği Change.org Taksim Havai Fişek adresinde bir imza kampanyası başlatmıştı. Kampanya şimdiye kadar 45 binden fazla kişinin desteğini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da yine havai fişeklerin kullanılması pek çok hayvanseverin tepkisini çekti ve hemen akıllara Simurk Kuş Yuvası Derneği tarafından yürütülen İmza kampanyası geldi. İşte bu kampanyayı Change.org Taksim Havai Fişek adresinde bulabilirsiniz. Bir daha havai fişekler kullanılmasın diye. Ben Uygarız esmi Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı, Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere.